Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve'l-salatu ve's-selamu aleyhe men la nebiyye ba'de. Geçen hafta da konuştuk. Bu kitap bak burada şöyle bir kitap var. Gördünüz mü? Şeytanın tuzakları ve kurtulma yolları. Bunun içinden seçilmiş küçük bir bölüm. Bu oldukça hacimli bir kitap. Rabbim böyle kitaplar da okumak, böyle beraber incelemek imkanı versin bizlere. Şimdi bugün önsözü okuyacağız. Kaçıncı sayfadaydı ön söz? 34'teydi değil mi? Evet 34'te. Hatta demiştim ki ben devam edersek bitirebiliriz. Ama bitirmeyeceğiz, bitiremeyeceğiz daha doğrusu. Evet şimdi ön sözde konuya girmeden önce yani konuyla bağlantısını yapmadan önce i̇bn Kaim'in Kayyimin Allah'a hamd ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat ederken bir şey var. Birkaç üzerine duracağımız güzel noktalar var. Ben buraya not aldım. Önce oraya duracağız. Bu dersteki amacımız şu. Bu dersleri size sevdireceğiz. Siz buradan ayrılırken, bu dersten ayrılırken diyeceksiniz ki ben bu konuya çok önem vermem lazım. Biz bugüne kadar bu konuya önem vermediğimiz için çok şeyler kaybetmişiz. Gerçi biz bunu devamlı bu konuları ders olarak işlemesek de nasihatlerimizde bunları hep yaptık ama yani bu konuda eksiğimiz var. Bu derslerimize çok iyi devam etmemiz lazım. Derslerde öğrendiklerimizi çok iyi uygulamamız lazım. Bunu hayatımıza çok iyi geçirmemiz lazım. Yani hani daha önce anlatmıştım size bir ilme başladığımız zaman on şeyi bir bilmemiz lazım. Biz medrese ilimlerinde talebeye bir derse başlayacağımız zaman bir ilme başlayacağımız zaman işte o ilmin ismi nedir, o ilimle ilgili kitaplar nedir, o ilim kime nispet edilmiştir, faydası nedir, bunlardan bahsederiz. Tamam mı? Biz tabii bu on maddeden bahsetmeyeceğiz bugün ama bugün ya gerçekten bu konu çok önemliymiş. Buradan ayrılırken, eve giderken, işte ders bitti de ailenizle otururken gerçekten bu işlediğimiz dersler çok önemliymiş. Biz bu dersleri bilmemiz lazım. Hocamızın anlattıklarını iyi dinlememiz lazım. Daha sonra tekrar etmemiz lazım. Hocamızın bizden istedikleri ve derste bizden istenilenleri dört dörtlük yerine getirmemiz lazım deyip gideceksiniz. Yani amacımız bu dersteki amacımız bu. Tamam mı? Bunu da ön sözde sağlayacağız ve ben size biraz ayet okuyacağım. Ayetlerle sağlayacağız. Konuya geçmeden önce arkadaşlar, konuya geçmeden önce Birkaç tane önemli nokta var. Ön sözde i̇bn salat ederken Allah'a hamd ederken çok önemli noktalara değinmiş. Çok önemli noktalara değinmiş. Biz de bunlara değineceğiz. Şimdi ön söz sayfa 33. Orada ikinci paragrafta diyor ki büyüklüğünü gösteren sıfatları ile dostlarına kendisini belli eden. Allah subhanehu teala dostlarına Nasıl tecelli edermiş? Onun azametini gösteren sıfatları varmış. Allah'ın azametini, Allah'ın uluhiyetini, Allah'ın büyüklüğünü, Allah'ın yüceliğini ortaya koyan sıfatları vardır. Allah alemlerin Rabbidir. Alemlerin Rabbi olduğu için en büyük olandır, en azim olandır. Bundan dolayı büyüklüğüyle ilgili sıfatları vardır. İşte bu sıfatlarını dostlarına gösterir ve e, büyüklüğünü dostlarına bu şekilde belli olur. Şimdi arkadaşlar, Allah'ın dostlarından olmak istiyorsanız, Allah'ın azametini gösteren, Allah'ın büyüklüğünü gösteren sıfatları tefekkür edeceksiniz. Bak bu cümle çok önemli bir cümle. Altını çizin bunu kitabınızda herkese kitabı geldi umarım bunun altını çizin büyüklüğünü gösteren sıfatları ile dostlarına tecelli eder dostlarına görünür diyor Allah spanatalay görmek ihsan makam arkadaşlar hangi makam ihsan makamı ne demek ki ihsan makamı Allahı görür gibi ibadet Allahı görmek yani Allahı görürmüş gibi olmak peki bu makama yükselmek bu makama yükselmek nasıl mümkün oluyormuş? Allah'ın azametini gösteren sıfatlarını tefekkür etmekle. O halde Mesela dikkat edin arkadaşlar. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de devamlı büyüklüğünden bahseder. Mesela gece ve gündüzü yaratmasından bahseder. Mesela semayı var etmesinden bahseder. Mesela arzı düşünsene yeryüzünü bir düşün arkadaşlar. Allah onun sahibi. Arza hükmeden o. Gökyüzüne hükmeden o. Yeryüzüne hükmeden o. insan onu hükmeden o. O halde Allah'ın büyüklüğüyle ilgili sıfatlarını devamlı tefekkür, devamlı tefekkür bize ne sağlayacak? Allah'ın azametini devamlı tefekkür bize onu görmek, onu görürmüş gibi olmak. Onu hissetmek, onu devamlı karşımızda hazırmış gibi hissetmek işte bize bunu sağlayacak. Bu çok önemli bir şey. Devam ediyoruz. Kusursuzluğunun vasıflarını göstererek onların kalplerini aydınlatan kalpler, biraz sonra değineceğiz kalplere. Neyle huzur buluyor? Kalpler ne ile açılıyor? Kalpler ne ile aydınlık oluyor? Kalpler ne ile Nurlanıyor kusursuzluğunun vasıflarını görmek Allah'ın yarattığı nesnelerde Allah'ın yaratmasında kusursuzluklara bir bakın Mülk suresi hel teramin futur diyor hiçbir açıklık hiçbir yaraklık görebilecek misin hayır o halde bir önce neyi düşüneceğiz Allah'ın azametini tefekkür edeceğiz Allah'ın azametini tefekkür. 2, Allah'ın kusursuzluğunu tefekkür. Allah'ın kusursuzluğunu tefekkür. Devam ediyoruz. Nimet ve lütufları ile kendini onlara tanıtan Allah. Nimet ve lütuf. Üç, Allah'ın nimet ve lütufları. Oldu mu? Şimdi Allah'ın azametini tefekkür bize Allah'ı gösteriyor. Allah'ı görüyormuş gibi oluyoruz. Allah'ın kusursuzluğunu tefekkür kalbimizi aydınlatıyor. Nimet ve lütuflarını tefekkür ise Allah'ı tanıtıyor bize. Ne kadar güzel arkadaşlar. Yani işte alimlerin sofrası böyledir. Büyük alimlerin sofrası böyledir. Bir cümle yazar. Vallahi şu cümle üzerine en az 5 ders yapılır. En az 7 ders yapılır. O kadar büyük bir cümle ki bu. O kadar derin bir cümle ki Ama bizim bu konumuz bu değil Ben de bu dersi yapabilecek birisi değilim Yani o kadar ilme vakıf değilim Ama şu ders emin olun saatlerce üzerinde konuşulabilecek bir derstir Allah'ı görüyormuş gibi olmak Kalplerin aydınlanması Ve Allah'ı tanımak Üçünü sağlayacağız Neyle sağlayacağız? Allah'ın azametini Tefekkür etmekle Allah'ı görüyormuş gibi olacağız Allah'ın kusursuzluğunu Tefekkür etmekle Kalplerimiz aydınlanacak Allah'ın nimetlerini Tefekkür etmekle Rabbimizi tanıyacağız Çok önemli bir cümleydi Bu cümleyi size anlatmak istedim Bu bir Evet şimdi Hemen ikinci paragrafa geçiyoruz Burada bir cümle var bu cümleyi de bir açalım inşallah. İkinci paragrafta bir cümlemiz var arkadaşlar. Bu cümleyi biraz açalım inşallah. Hiç kimse onu yeterince övemez diyor. Hiç kimse onu yeterince övemez. Kendilerine peygamberlik bahşettiği kimselerin diliyle kendini nasıl övmüşse o öyledir. Şimdi biz Allah'ı akılla bütünüyle idrak edemeyiz. Bütünüyle idrak edemediğimiz için de hakkıyla öyle övemeyiz. Çünkü o öyle güzel vasıflara sahiptir ki, çünkü o öyle mükemmel vasıflara sahiptir ki, çünkü o o kadar kusursuzdur ki biz neyle övmek istersek övelim yeterli gelmez. O halde övgü sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği şekliyle, veya Kur'an'ın bize öğrettiği şekliyle olur Tekrar ediyoruz Allah'ı övmek Mesela gelin biz kendi kendimize Allah'ı övelim Bizim Rabbimiz ne kadar zekidir diyelim Böyle bir övgü olur mu? Çünkü Allah Subhane Teala Kendisini Bize böyle tanıtmamış Kur'an'da böyle tanıtmamış Resulü vasıtasıyla böyle tanıtmamış Rabbimiz Ne kadar hızlı koşar İşte Rabbimiz ne kadar sert vurur. Böyle övgü şeştere olmaz. Niçin? Allah subhanahu ve bizi, bize kendisini böyle tanıtmamış. Peki biz nasıl öveceğiz Allah'ı? Kur'an'da nasıl tanıttıysa? Sünnette bize nasıl geldiyse? Mesela Desek ki Elhamdülillah yerine Eşşükrülillah desek. İkisi de aynı mana. Peki Eşşükrülillah Elhamdülillah karşılığı mıdır? Değildir. Çünkü şükürde bir iyilik vardır. Hamt'ta bir iyilik yoktur. Yani ne demek? Siz size iyilik yapana şükür edersiniz. Siz size iyilik yapana şükür edersiniz. Ben size bir iyilik yaptığım zaman teşekkür ederim dersiniz. Şükür iyiliğin karşılığıdır. Ama hamt karşılıksızdır. İyiliği olsa da olmasa da hamd ona aittir. Yani hamd şükürden daha geniştir. Hamd nedir? Şükürden daha geniştir. Hamd senadan daha geniştir. Hamd medihden daha geniştir. O halde Allah'ı öveceğimiz zaman Kur'an ve sünnetteki sabit zikirlerle öveceğiz. Kur'an ve sünnetteki neyle öveceğiz? Sabit zikirlerle öveceğiz. Bundan dolayı o zikirleri ezberleyeceğiz. O zikirleri ezberleyeceğiz. Bu da önemli bir konu idi. Evet. İmni kayım arkadaşlar burada şeye devam ediyor. Ee, hamd ve salata yani Allah'u övmeye devam ediyor. 34. safiye geliyor. Burada da yine güzel bir cümle var. Bakın arkadaşlar bu anlattıklarım daha konuya girmedik. Konuyla ilgisi yok. Normalde burayı direkt geçebiliriz. Ama burada çok önemli noktalar var. Bu çok önemli noktalar olduğu için ben buranın üzerinde durayım istedim. O 34. sayfada ikinci paragrafın son cümlesi. Diyor ki kol tövbe edip kendisine döndüğü zaman o bütün yiyecek ve içeceği üzerinde yüklü olan devesini ıssız çölde kaybedip kendini ölümle hazırladığı bir anda devesinin geri dönmesiyle sevinçten coşan adamdan çok daha fazla sevinç duyar. Demek istediği şu Burada neden bahsediyor? Bir hadis var değil mi? Şimdi çölde devenle gidiyorsun. Tek bineğin o. Ve yiyeceklerin devenin üzerinde, içeceğin devenin üzerinde bir hadis değil mi bu arkadaşlar? Uzandın, bir serinle, uyuyakaldın. Bir uyandın, deve yok. Ne demek devenin olması? Devenin yok olması demek Süreç içerisinde yavaş yavaş yavaş yavaş öleceksin. Aç kalacaksın, susuz kalacaksın, sıcaktan yanacaksın, yolculuk yapamayacaksın, bir çare düşeceksin, bir çare düşeceksin. Bu arada yırtıcı kuşlar gelip yavaş yavaş yavaş yavaş senden alacaklar, senden yiyecekler, senin derini ısıracaklar. Ve sen bu şekilde bir gün içinde, iki gün içinde, üç gün içinde Yavaş yavaş öleceksin Şimdi Tam bu haldeyken bire bir bakıyorsun Develi buluyorsun Çok büyük bir sevinç duyarsın değil mi Yani tam ölümle yüz yüze kalmışken Çok büyük bir sevinç duyarsın İşte hadiste diyor ki Allah'ın Tövbe eden kulun Tövbesinden dolayı sevinci Bundan daha fazladır Tekrar ediyoruz Allah'ın Tövbe eden kulun Tevbesinden mesela Burak Kardeşimiz Allah'a tövbe Ettiği zaman Allah Subhanahu teala sevinir Öyle sevinir ki bu Devesini bulan adamın Sevincinden daha fazla sevinir Ramazan Kardeşimiz oturdu Elini semaya açtı Rabbine tövbe etti Allah subhanahu teala öyle çok Sevinir ki devesini kaybedip Ölümle yüz yüze gelmiş ve son anda devesini bulup sevinç duymuş. Adamın sevincinden daha çok sevinir. Bu hadistir. Şimdi bakın. Biz günah işleyen kullarız. Ve biz ne yapacağız? Tövbeye sıkı sıkı sarılacağız. Biz tövbeye sıkı sıkı sarılacağız. Şimdi dikkat edin. Fakat kol ondan yüz çevirmeye devam eder. Allah ona şefkat göstermesine rağmen sebeplerden uzak durur. Tövbe gibi. Bu yetmezmiş gibi hal ve hareketlerinde günah işlemeyi sürdürür. Şimdi Allah rahmandır, rahimdir. Allah kuluna yönelmiştir. Kul günah işleyerek Allah'tan yüz çevirmiştir. Allah kuluna yönelmiştir. Rahmetiyle yönelmiştir. Merhametiyle yönelmiştir. Şefkatiyle yönelmiştir. Ama kul Rabbinden yüz çevirmiş, Rabbine yönelmemiştir. Allah kuluna nimetler vermiştir. Kul şükretmek yerine isyanı tercih etmiştir. Allah subhanehu ve teala kulu hemen helak etmemiştir. Kulun kalbini hemen mühürlememiştir. Ona tövbe kapısını açmıştır. Gel tövbe et demiştir. Ama kul Rabbinden tekrar yüz çevirmiştir. Rabbinden tekrar yüz çevirmiştir. Günah işlemeye sürdürmüştür. Allah'ın düşmanlarına dost olmuştur. Allah'ın düşmanlarına Dostluk göstermiştir. İşte bu noktada perişan olmayı hak eder. Bu da oldukça güzel bir cümleydi. Evet şimdi bu üç güzel cümleden sonra yavaş yavaş konumuza başlayacağız. Bakın İbni Kayyım nereden girecek? İbni Kayyım nereden girecek? Ben konuyu anlatmadan önce konuya girişi anlatayım. İbni Kayyım diyecek ki Allah'a hamd etti. Sözü peygambere getirecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve uzun uzun uzun uzun övecek. O görevini tam anlamıyla yerine getirdi diyecek ve arkasına diyecek ki Allahu Teala mahlukatı amaçsız yaratmadı. Niçin yarattı? Kullar ona ibadet etsinler diye. Bak, birinci adım not alın. Yani bunu zihninize not aldığınız zaman konu zihninize yerleşir. Birinci adım nedir? Allahu Teala Yarattıklarını boşlara yaratmadı. Bunları anlatacağız. Bunlar ne yapacağız? Anlatacağız. Evet. 1. 2. Boşlara yaratmadı. Onlara teklif yükledi. Ne yükledi? Teklif yükledi. Sorumluluk yükledi. Emir ve nehirler verdi. 2. 3. Bu emir ve nehileri yerine getirmek için ilim ve amel lazım. Ne lazım? İlim ve amel lazım. Dört, bunun için, bunun için insan bu donanımda yaratılması lazım. İlmi ve ameli anlayabilecek donanımda yaratılması lazım. İşte bundan dolayı Allah subhanahu wa insana göz verdi, kulak verdi, kalp verdi. Ve kalp bunların içerisinde en önemlidir. Altıncı madde. Oldu mu? Bak. Meseleyi nereye getireceğiz? Şimdi birkaç dakika durayım not alın ya da burayı tekrar edeyim isterseniz. Şimdi bakın birinci adım Allah mahlukatı boşa yaratmadı atmadı. Gelin burayı biraz açalım. Daha doğrusu açmadan önce nereye gideceğiz biz? Kalbe gideceğiz değil mi? Konumuz ne? Nefis terbiyesi. Hangi konuya giriş yapacağız? Kalplerin durumuna giriş yapacağız. Şimdi kalbe doğru gitmemiz lazım. Yaz yazıyoruz ya, ders veriyoruz ya. Karşımızda bir topluluk var. Ya da yaz yazıyoruz. Nereye gideceğiz? Kalbe gideceğiz. Bakın nereden gidiyoruz? Bir, birinci adım. Allah mahlukatı boşuna yaratmadı. Hemen okuyalım ayetleri. Kıyamet Suresi 36. Kıyamet Suresi 36. E sabur insanı en yuturak suda. İnsan başı boş yaratıldığını mı, emir ve nehiden uzak suldunun zanneder? Kıyamet suresi 36. Müminin suresi 115. Efe hasiptum ennemâ haleqnâkum abetâ. Siz, biz sizi boş yere yarattık mı zannediyorsunuz? Müminin suresi 115. Sizi boş bir yere yarattık mı? Boşuna mı yarattık zannettiniz? Tuhan suresi 38-39. Ve ma haleqnâ semâvat vel arda ve mâ beynehumâ la'ibîn. Biz gökyüzünü, yeryüzünü, arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. وَمَا خَلَقْنَا ve وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا Ma مَا خَلَقْنَاهُمَا اِلَّا بِالْحَقِ Ancak onu ne yarattık? Bir hak üzere yarattık. Ha Birinci adım bitti. Neydi birinci adım? Allah teala mahlukatı boş yere yaratmadı. Şimdi devam ediyoruz. Boş yere yaratmadı. Onlara yükümlülük verdi Emirler verdi nehiler verdima Helaktulcinde var inse İllauddun Ben insanlara ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Emir ve nehiler verdi öyle mi? Boş yere yaratmadı onlara emir ve nehiler verdi. Evet bu emir ve nehileri insanların anlayabilmeleri yani bu yaratılışın gerçekleşmesi için ilim ve amel lazımdır. Bu emirleri yerine getirebilmek için bilgi lazım ve o bilgiyle amel etmek lazım. Bunun için ne yaptı Allah subhanahu ta'ala? İnsanoğlunu bu donanımda yarattı. İnsanoğlunu bu donanımda. Yani mesela şöyle söyleyelim. Nasıl söyleyelim? Ee, mesela Allah subhanahu ta'ala... Yaratılışında incelikler vardır arkadaşlar. Ben biraz da açayım burayı. Allah'ın yaratılışında incelikler vardır. Her bir mahluku fıtratına ve yaratılış gayesine uygun yaratmıştır. Mesela devenin boynu çok uzundur değil mi? Devenin boynu çok uzundur. Devenin boynuna bir filin kafası gibi deveye kafa verseydi o boynu o kafayı taşır mıydı? Taşımazdı. O yüzden deveye küçücük bir kafa verdi. Boy uzun olduğu için deve boynuyla hareket ederek kafada küçük olduğu için rahat bir şekilde hareket ederek beslenmesini sürdürdü. Bakın devenin beslenmesini sürdürebilmesi için deveyi o yetkinlikte yarattı. O donanımda yarattı. Tersine gelin file gelin filin kafası kocamandır bu yüzden boynu yoktur. Peki fil, karnını doyurmak için ne yapacak? Ona da hortum verdi. Ona da ne verdi? Hortum verdi. Ha Yani demek istediğim şu. Allah Teala bütün mahlukatı belli bir donanımda yarattı. İnsanoğlunu da belli bir donanımda yarattı. Ama insanoğluna belli bir donanım verirken, iyi dikkat edin, oğluna belli bir donanım verirken şunu gözetti. İnsanoğlunu mükellef kıldı. İnsanoğluna emretti İnsanoğlu nehyetti İnsanoğlu bu emir ve nehirleri yerine getirebilmesi için ilme ihtiyacı var Amele ihtiyacı var Bu ilmi alabilmek için Bu ameli alabilmek için Bazı şeylere ihtiyaç var Nedir onlar? Kulaktır Duyacak İştecek Gözdür Görecek Ve kalptir Ne yapacak? Anlayacak, fıkh edecek. Oldu mu? Kalbe geldik. Nereye geldik? Kalbe geldik. Evet. O halde Allah'ın emir ve nehilerini yerine getirebilmemiz için, Allah'ın emir ve nehileriyle amel edebilmemiz için, Allah'ın bizden istediklerini ilim ve amel üzere yerine getirebilmek için bize üç tane şey lazım. Allah bize üç tane şey verdi. Bir göz verdi. iki kulak verdi. Üç kalp verdi. Göz, kulak, kalp. Bu üçüne dikkat edeceğiz. Şimdi arkadaşlar şimdi dikkat edin. Kalp ise bunlara hepsinin şeyidir. Emiridir. Bundan dolayı bakın 36. sayfanın en sonunda ne diyor İbn Kalp bu organlar için ordusunu dilediği gibi yönetip, ordusunu dilediği gibi yönetip Sevk eden hükümdar mesabesindedir Kalp hükümdardır Bütün organlar Onun hizmetindedir Bütün organlar istikametlerinde kalpten alırlar Sapmalarında kalpten arırlar. Ellerin saptıysa Neden dolayı? Ellerin saptıysa kalbinden dolayı Gözün saptıysa kalbinden dolayı Dilin saptıysa kalbinden dolayı Bütün organlar kalpten alıyor Konuyu nereye getirdi İbn-i Kalbe getirdi. Zaten konumuzda kalp değil mi? Ön söz mesela nereye gidecek? Kalbin durumu diyecek. Ne diyecek? Kalbin durumu diyecek. O halde kalbe konuyu getirdi. Ve dedi ki kalp liderdir. Kalp emirdir. Bütün organların düzelmesi veya bütün organların bozulması kalbe bağlıdır. Evet. Şimdi ben size burada sonra okuyayım. Ayetlerin hepsini sonuna okuyayım. Şurayı bitireyim. Zaten bir sayfa kaldı. Arka arka ayetleri okuyayım. Oldu mu arkadaşlar şimdi? Tekrar özetliyorum dersimizi. Biz ön sözde üç tane cümleye baktık. Bu üç cümle konumuza ilgisi de yoktu. İbn-i Kayyım Allah'a hamd etti. Rasulüne salat etti. Orada bazı güzel cümleler vardı. Biz ona baktık. Konumuza ilgisi yoktu. Konuya geçerken dedik ki Allah'a Mahlukatını Boş yere yaratmadı Onlara emir ve nehiler verdi İnsanoğlunun bu emir ve nehileri Yerine getirebilmesi için ona ilim lazımdır Ve amel lazımdır Allah insan la insanoğlunu ilim ve ameli gerçekleştirebilecek güçte yarattı Mesela düşünün sen arkadaşlar Bizi yarattı Bizi peygamber gönderdi bize Ama akıl vermedi Ne olacaktı düşünebiliyor musunuz Kulak ve göz vermedi Kalp vermedi Yani bunları vermedi O zaman ne olurdu İşte o zaman Teklifin bir manası kalmazdı Ne kalmazdı Teklifin bir manası kalmazdı Evet Burada şöyle bir cümle var 37. sayfanın Birinci paragrafının sonunda Allah'ın düşmanı iblis diye başlıyor ya onun hemen üstünde. Böyle olunca iyi dikkat, böyle olunca kalbin sağlıklı yapsını sürdürmesi ve doğru gidişatını kurtarması, korumasını sağlamak her tasavvuf yolcusunun temel hareket noktası olmuştur. Evet. Demek ki bizim Allah'ın emirlerini yerine getirebilmemiz Üç şeye bağlı. Kalbe, göze ve kulağa bağlı. Bunların sağlıklı olması lazım. Bunların içerisinde de lider olan, hükümdar olan kalp, o halde kalbi korumak, kalbi tedavi etmek, hastalandığı zaman ona şifa olacak ilaçları bulmak, hastalanmaması için gerekli tedbirleri almak, her talebenin her salikin, ses gelmesin, her talebenin, her ilim yolcusunun, her Müslümanın, burada tasavvuf yolcusunun diyor, en temel hedefi olmalıdır. Ne olmalıdır? En temel hedefi olmalıdır. Allah subhanahu wa vahyini anlamamız kalp olacaktır. Biraz sonra bununla ilgili ayetleri getirdiğim zaman mevzuyu anlayacaksınız. Sapmak kalp bile olacaktır. Hidayet kalp olacaktır, iman kalp olacaktır, tevhid kalp olacaktır, şirki kalp ile olacaktır. Hepsinin yeri neresidir? Kalptir. O halde talebenin en önemli işi kalbi olmalıdır. Hastalıklardan korunmak için terliyken su içmememiz lazım. Hastalıklardan korunmamız için işte rüzgar çıktığında gözümüzü kapatıyoruz. Niye? Gözümüze bir şey kaçmasın diye. Her insan zahiri olarak kendisini hastalıktan korur İşte manevi olarak da her talebe kalbini nasıl koruyacak Bunu mutlaka bilmesi lazım Her talebenin kalbini nasıl koruyacağını ne yapması lazım? Mutlaka bilmesi lazım Bu bir Diyelim ki talebe kalbini koruyamadı Diyelim ki yol, yolun yolcusu kalbini koruyamadı Kalp hastalandı Kalp ne yaptı? Hastalandı. Bu hastalığı nasıl tedavi edeceğini de ne yapmalıdır? Öğrencinin bilmesi gerekir. İşte bizim bu derslerde öğreneceğimiz konu budur. İki şey öğreneceğiz. Bir, kalbimizi fitnelerden nasıl koruyacağız? Kalbimizi şehvetten nasıl koruyacağız? Kalbimizi şüphelerden nasıl koruyacağız? Bir, bunu öğreneceğiz. İki, Diyelim ki kalbimiz hastalandı. Nasıl tedavi edeceğiz? Bunu öğreneceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar konuyu bir noktaya getireceğiz. Konuyu bir noktaya getireceğiz. Allah subhane ve teala Adem aleyhisselamı yarattı. Melekler de secde Şeytan aleyhillâne secde etmedi. Bundan dolayı cennetten kovuldu. Ve dedi ki Rabbi bime evveyteni Rabbim sen beni azdırdın ya. Bundan dolayı ben yeryüzünde her şeyi, her kötü şeyi onlara süsü göstereceğim. Onlara süsü göstereceğim ve onları tamamen yoldan çıkartacağım. Onları ne yapacağım? Tamamen yoldan çıkartacağım. Şeytan bunu dedi. Bakın dikkat edin. Şeytanın vesvesesi, şeytanın şehvi kalbe şeytan attığı şehvi duygular Şeytan attığı şüphelerin temel yeri kalptir. temelleri kalptir. Bundan dolayı İbn-i diyor ki Allah'ın düşmanı İblis temel dayanak noktasını kalp olduğunu görünce vesveselerle, ihtirasla, tutkularla kalbe saldırdı. Gördünüz mü? Allah bizi yarattı. O'na ibadet edebilmemiz için bize kalp verdi. Göz verdi, kulak verdi ve kalbi de hükümdar yaptı. Savaşta ilk kime saldırılır? He? Hükümdar öldüğü zaman savaş biter değil mi? Bir ordunun komutanını öldürdüğünüzde savaş biter. Mesela Türkiye'de darbe yapılır. Darbede ilk alınacak kimdir? Başbakandır, cumhurbaşkanıdır. Bir savaşta en çok korunan yöneticilerdir. Yöneticiyi düşürdüğün zaman savaşı kazanırsın. İnsanın yöneticisi, organların yöneticisi kimdi? Kalpti değil mi? Ha şeytan işte buya yöneldi. Onu dost doğru yoldan saptıracak davranış ve hareketleri kalbe süslemeye başladı. Kalbi yoldan çıkaracak davranışları kalbe süsü gösterdi. Allah'ın hoşnutluğuna ulaştıracak amellerle kalbin arasına girdi. Namazla kalbin arasına girdi. Oruçla kalbin arasına girdi. Ve türlü türlü tuzaklar ve oyunlarla kalbi ne yapmaya çalıştı? Kalbi hastalandırmaya, sonra da öldürmeye çalıştı. O halde bizim yapmamız gereken nedir? Bizim bu yapmamız gereken kalbimize dikkat etmemiz gerekiyor. Kalbimize ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz gerekiyor. Son sayfada, 38. sayfada İmran kayımda diyor ki arkadaşlar, Lütfu ve ihsanı bol olan Allah lütfuyla bana kalp hastalıklarını, bunların tedavi yollarını, şeytanın kalplere musallat olan vesveselerini, bu vesveselerin kişilerde yol açtığı hal ve davranışları ve ardından kalbin içine düştüğü durumları bilme imkanı verdi. Ve ben de bu bilgiyle, bu konuyla ilgili kitaplar yazdım diyor. Neler söylemiş? Bir, kalp hastalıkları. Bu derslerde bunu görecekmişiz. İki, bunun tedavi yolları 3 şeytanın kalplere nüfuz etmesi 4 bunun kişilerde ve bunun kişilere verdiği zarar kullara verdiği zarar ve sonuçta kalbin durumu Allah Subhanahu bana bunları öğretti. Bundan dolayı diyor ben ne yaptım? Bu bilgiyi sizinle paylaşıyorum. Bana dua edin diyor İmni Şimdi arkadaşlar arka arkaya arka arkaya konumuzla ilgili ayetler okuyacağız. Bu ayetlerle ilgili sonuçlara gideceğiz. Ve başta söylediğimiz bir hedef vardı ya. Bu dersler çok önemli. O hedefe doğru adım adım gideceğiz. Amacımız neydi bu dersleri yapmaktaki amacımız? Şuydu. Talebe Kalp amellerinin ne denli önemli olduğunu anlasın. Amacımız buydu. Talebe kalbin hallerinin ne denli önemli olduğunu anlasın. Şimdi bak Baştan geliyoruz. Allah sizi annenizin karnından çıkardı. Siz hiçbir şey bilmiyordunuz. Biz dünyaya nasıl geldik arkadaşlar? Hiçbir şey bilmiyor geldik. E şimdi Allah bizi sorumlu olarak yarattı. Ona ibadet edelim diye yarattı. Öyle değil mi? Bizi ona ibadet edelim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ Biz ona ibadet edelim diye Allah bizi ne yaptı? Yarattı. Ama yeryüzüne de nasıl geldik? Hiçbir şey bilmezken geldik. La تَعْلَمُ نَشَيَا diyor. Ya Rabbi! Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Ama sen diyorsun ki bana ibadet edin. Bu nasıl olacak? <gülüyor> Size işitme verdi. <gülüyor> Görme verdi. <gülüyor> Gönüller verdi. Kalp verdi. Demek ki ibadet için ne lazımmış? İşitmek, görmek ve akıl etmek. Yani kalp. Oldu mu? Anlaşıl değil mi? Şimdi tam karşımda olmadığınız için. Kafada sallayamıyorsunuz bana. Anlayıp anlamadığınızı da bilemiyorum yani. Ben yani böyle Direkt sanaldan karşında birileri varken ikinci dersimi yapıyorum. Kimse olmasa belki biraz daha rahat yaparım. Biraz zorlanıyorum ama Ben de alışacağım inşallah. Şimdi bakın. Tekrar başa alıyoruz. Nahl suresi 78 Ve Allahu akracakum min butun ummahatikum La tale muneşeya Siz Hiçbir şey bilmez iken Allah sizi yarattı Hiçbir şey bilmiyordunuz Allah yarattı Ama Yaratmasının sebebine ibadet etmek Şimdi ben size diyorum ki Selçuk Konya'ya gelsin Tamam Selçuk Konya'ya gelsin de Ya uçakla gelecek ya arabayla gelecek Hiç parası yok Ona imkan vermen lazım senin Konya'ya gelebilmesi için imkan vermen lazım. Ya Rabbi bana ibadet et dedin. Biz sana ibadet edeceğiz. İbadet için iki şey lazım Ne lazımdı? İlim ve amel gücü. Ama hiçbir şey bilmeden yarattın bizi. Bizim şu an ne ilim gücümüz var ne de amel gücümüz var. Hiçbir şey bilmiyoruz. Ve cealekum sem'a. İşte bunun için işitme verdi. Görme gücü verdi. Vel efideh gönüller, kalpler verdi. Demek ki o halde buradan şu sonuç çıkartıyoruz. Sonuç Allah'a ibadet için kulun ihtiyacı olan kuvvetler görme kuvveti, işitme kuvveti ve düşünme kuvvetidir. Görme kuvveti gözdür, İşitme kuvveti kulaktır, anlama, düşünme kuvveti kalptir işte. Bu üçü bozulduğu zaman yani konumuza dönüyoruz. Bu üçünden birisi bozulduğu zaman ibadet hakkıyla gerçekleşmez. Bu üçünden birisi bozulduğu zaman ibadet hakkıyla gerçekleşmez. Bu üçünden en önemlisi ise kalptir. Kalp bozulursa yaratılış gayesi gerçekleşmez. Yaratılış gayesini gerçekleştirebilmemiz için kalbimize dikkat etmemiz gerekiyor. Yaratılış gayesini gerçekleştirebilmemiz için Kalbin sağlığına, kalbin tedavisine, kalbin korunmasına ihtiyacımız var. Yaratılış kayesini gerçekleştirebilmemiz için bu konudaki bilgiye ne var? İhtiyacımız var, evet. Şimdi mesela bir ayet okuyalım. وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ ilmin بِهِيَ İlmin olmayan şeyin peşine düşme. Dikkat! İnnesi. Dur önce şu ayetleri okuyayım ben size. Burada birkaç tane ayet vardı. Neyse sırası gelince okuruz onları da. Evet buldum buldum. Önümüzdeki derste İbn-i diyecek ki. İyi dikkat edin. Önümüzdeki derste diyecek. Biz şimdiden bu ayetleri okuyalım. Önemli değil. Hidayetin mekanizması. Hidayetin mekanizması. Yani Allah'a ibadet. Yani mükellefiyet. Yani emir ve nehirleri yerine getirmek. Üç organa bağrıtır. Kalp düşünecek, kulak istecek, göz görecek. Biraz önce söyledik değil mi? Ha. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette bu üçü beraber zikredilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette bu üçü zikredilmiştir. Mesela Müminun suresi 78. "Ve huvellezi enşa'lekum es-sem'a vel-absara O ki sizin için Semih, işitme duygusu verendir. Ebsar, basir, görme duygusu verendir. Efide, düşünme, gönüller verendir. Bak. Secde suresi 9. Sımme sevvahu, sonra onu tesviye etti. Ve nefaka fihim ruhi, sonra insana ruhundan üfledi. Ve cealekum sem'a, vel ebsara, vel efide. Ona göz verdi, işitme duygusu verdi ve gönül verdi. Dekkat ettiniz mi arkadaşlar? Allah subhanahu ta'ala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette bu üçünü beraber zikretiyor. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette bu üçünüz beraber zikretiyor. Çünkü hakkıyla kulluk sağlam bir kalp, sağlam bir göz, sağlam bir kulak. Tabi manevi olarak kastediyoruz bununla mümkündür. Bu üçü arasında en önemli ise kalptir. Oldu mu? Devam ediyoruz ayetleri okumaya. La takfü ma leyse leke bihi ilm. İlmin olmayan şeyin peşine düşme. İnnes sem'a işitme. Vel basara görme. Vel füada gönül. Kullü ulaike kâne anhu mesula. Hepsi sorumludur. Bundan dolayı hepsi sorumludur. Bakın bu ayette üç organın bir arada zikredildiği ayetlerdendir. İsra suresi 36 devam ediyoruz. Bakara suresi 7. Khatamallahu ala kulubihim. Allah Subhanahu taala münafıklardan bahsederken, kafirlerden bahsederken onların kalplerini Allah mühürledi diyor. Buna ölü kalp diyoruz. Ne diyoruz? Ölü kalp. Oldu mu? Ölü kalp. İçinde hiçbir şekilde hayır namına bir şey barındırmayan kalptir. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Kafirlerin Neresi mühürlenmiş? Hateme ala gulübihim. Kalplerim mühürlenmiş. Hatemallahu ala gulübihim. Kalplerim mühürlenmiş. Bir önceki konuyla birleştirin. Allah'a ibadet etmemiz için, hakkıyla ibadet etmek için sağlıklı bir kalp lazımdı. Eğer kalp ölürse kişi kafir oluyordu. O halde kalplerin durumları vardır. Ölü kalp vardır. Sağlıklı kalp vardır. Arada Hastalıklı kalpler vardır. Kalp ne kadar sağlıklı ise, ibadet o kadar mümkündür. Kalp ne kadar hasta ise, günahlar o kadar çoktur. Allah'tan uzaklaşmak o kadar çoktur. Kalp iyice hastalanıp öldüğü zaman, kişi kâfir oluyor. O halde, küfre düşmemek için ve Allah'a hakkıyla ibadet etmemiz için, bu ayete göre de ne yapmamız lazım? Kalp amellerini Kalbimizi nasıl koruyacağımızı Kalbimizi Nasıl koruyacağımızı Kalbimizi nasıl tedavi edeceğimizi Hastalıklardan Nasıl onu koruyacağımızı En iyi şekilde bilmemiz lazım Bir başka ayet Bakara suresi o fi gulûbihim meradun Onların kalpleri hastadır Kimden bahsediyor? Münafıklardan Fezâdehumullâhu merada, Allah da Onların kalplerindeki hastalığı artırmıştır. Bundan dolayı da velahum azabun elîmun bimâ kânû yekzibûn. yalanlamalarından dolayı da onlara büyük bir azap vardır. Şimdi azabın sebebi kalp hastalandı. Kalbi tedavi etmediler. Daha çok hastalandı. Hastalığın önüne geçmek istemediler. Daha çok hastalandı. Durdurmak istemediler. Daha çok hastalandı. Tedavi etmediler. Bunun yolunu öğrenmediler. Bunun neticesinde de Allah da hastalıklarını artırdı ve azaba maruz kaldılar. Arkadaşlar lafı getirmeye çalıştığım nokta şurası. Biz şirk diyarında yaşıyoruz. Biz küfür diyarında yaşıyoruz. Dışarıya çıktığımız zaman gözlerimiz harama mutlaka temas ediyor. Elimize telefonu aldığımız zaman kulaklarımız... Gözlerimiz harama mutlaka temas ediyor Her an kalbimize fitneler saldırıyor Şeytan bütün ordularıyla kalbe saldırıyor Şimdi ben size bir şey söyleyeyim Benim seslerlerim hastalandı değil mi? Bir yıldır geçen sene Şubat'ta Geçen sene bugünler hastalanmıştı evet Tam 9 Ocak'ta tam bir yıl olmuş bir yıldır doktor doktor geziyor. Nasıl tedavi edebilirim? Onu nasıl koruyabilirim? Ses teli olmasa ne olur ki? Cehenneme gider miyim? Gitmem. Yani ses tellerim tamamen felç olsa cehenneme gitmem. Peki size soruyorum. Kalbimiz felç olsa ne olur? He? Peki murat gezenler ses tellerini tedavi etmek için uğraştığı kadar kalbini tedavi etmek için uğraşıyor mu? He? Kardeşler hastalandığınız zaman ilaç alıyorsunuz, hastalandığınız zaman doktora gidiyorsunuz, hastalandığınız zaman dinleniyorsunuz, hastalandığınız zaman dinleniyorsunuz. Mesela bugün kardeşlerimizden bir tanesi hasta dişine bir şey yaptırdı, hocam konuşamam diyor. Niye? Konuşması tedavisine zarar verir. Bak hastalığı artmasın diye önlem alıyor. Hastalığını tedavi etmek için bugün dişçiye gitti Tedavi için dişçiye gitti Ve hastalığı artmasın diye de önlem alıyor Peki kardeşim ben sana soruyorum Kalbin içinde bunu yapıyor musun ha? Kalbin hastalanmasın diye önlem alıyor musun? Kalbin hastalandığı zaman tedavi alıyor musun? Velevu azabun elim diyor Kalbi hastalıklı olanlara elim bir de azap vardır diyor Vallahi dişinden dolayı doktora gitmezsen cehenneme gitmezsin. Şimdi konuşmaya başlayıp kendine zarar versen cehenneme gitmezsin. Ama kalbin şifasını öğrenmezsen, kalbin tedavisini öğrenmezsen, kalp hastalıklarını bilmezsen, şeytanın kalbe nüfuz etme yollarını bilmezsen vallahi ve vallahi yolumuz cehennem olur. Bakın Sadece bu konu için yazdığı kitap, 900 sayfa. Aldın okudun mu şunu? ha Ailenle beraber okudun mu? Bu kitaptan ders yapacağız. 5 kere 10 kere okudun mu? Şimdi dersi yapıyoruz. Bunu 8 kere 10 kere dinleyecek misin? Ben bu ilmi öğreniyorum. Eşim de bu ilmi öğrensin diye gidip eşini anlatacak mısın? Ben bu ilmi öğreniyorum. Çocuklarım da bunu öğrensin diye gidip çocuklarına anlatacak mısın? Ben bu ilmi öğreniyorum. Kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim diye de öğrensin diye cemaat anlatacak mısın? Ben bu ilmi öğreniyorum ama daha çok öğreneyim diye sadece Murat hoca hocayla değil, başka başka hocalarla da onlardan yani sadece bu derslerde şifa bulmak değil, başka hocalardan da şifa bulmaya gidecek misin? Vallahi bunları yapmazsan vallahi ben bunları yapmazsam vallahi helak olur gidersin. Vallahi helak olursun. Okuyalım bir ayet daha? Ayetleri okumadan her seferinde konuyu tekrar hatırlatalım. Her seferinde. Allahu Teala bize dünyayı bizi dünyaya gönderdi. Bizi dünyaya gönderdi. Bizi amaçsız yaratmadı. Bize sorumluluk yükledi. Bu sorumluluk ona ibadet. Bizi yeryüzüne hiçbir şey bilmezken gönderdi. Ona ibadet etmemiz için bize ilim ve amel lazım. Bunun için de bize göz verdi, kulak verdi, kalp verdi. Bunların içerisinde en önemlisi kalptir. Lider odur, hükümdar odur. Şeytan da kalbe saldıracaktır. Şeytan kalbi ele geçirdiği zaman işini tamamlamıştır. Peki bakalım. Velakat zerana li cehennem min el Vallahi subhanallah. Yemin olsun ki biz cehennem için insanlar ve cinleri yarattık. Bu insan ve cinlerin vasıfları neymiş? Lahum kulubun. Onların kalpleri vardır. Arkadaşlar ayak ne içindir? Yürümek için. Ayak bozulduğu zaman insan yürüyemez. Kollar ne içindir? Bir şey tutmak için. Öyle değil mi? Burun ne için? Koklamak için. Bozulduğu zaman koklayamazsın. El bozulduğu zaman tutamazsın. Ses telleri güzel konuşmak için. Rahat konuşmak için. Bakın ne kadar zorlanıyorum dikkat ederseniz. Bozulduğu zaman güzel konuşamazsın. Kalp ne için? fıkhetmek, etmek, anlamak, tefekkür etmek için. Bakın o cehennemlik olanlar o insanlar, o cinler var ya cehennemlik olan. Lahum gulübün. <gülüyor> Onların kalpleri vardır. La yefkahu biha. O kalple düşünemezler. Kalp hastalanmış. Kalp fıkhetmiyor, etmiyor. Kalp fıkhetmiyor, etmiyor. Kalp anlamıyor. Kalp idrak etmiyor. Vahyi idrak etmiyor. Sünneti idrak etmiyor. nası idrak etmiyor. Nasihati idrak etmiyor. Kalp bozulmuş. Kardeşlerim ya kalbiniz şu şirk diyarda böyle olursa? He? Ya kalp hastalıklarını siz bilmiyorsanız, kalbi nasıl tedavi edeceğinizi bilmiyorsanız, kalbiniz hastalanırsa, hastalandığı için düşünemez, akledemez, fıkh edemez, idrak edemez ise, kalbin görevi fıkh etmektir. O zaman siz ne oluyorsunuz? O zaman biz ne oluyoruz biliyor musunuz? Cehennem için yaratılmışlardan oluyoruz. Allah muhafaza. Devam ediyoruz. وَلَهُمْ اَعْيُنٌ la يُبْسِرُونَ بِحَا Gözleri vardır, görmezler. وَلَهُمْ اَذَانٌ Kulakları vardır. la يَسْمَعُونَ بِحَا Onunla işitmezler. Anlamaz. Köpek hakkı görür mü? Gözü var, görmez. Kedi hakkı işitir mi? Kulağı var, işitmez. Keçi hakkı anlar mı? Kalbi var anlamaz. Onlar hayvan gibidir. Eğer bir insanın kalbi bozulmuşsa, kalbi fıkh etmiyorsa, anlamayan bir hayvan gibidir. Eğer insanın gözleri bozulmuşsa, hakkı görmüyorsa, görmeyen bir hayvan gibidir. Eğer insanın kulakları hakkı işitmiyorsa, işitemeyen bir hayvan gibidir ve Belki de daha sapıktır. Belki de nedir? Daha sapıktır. İşte bu da bir başka ayet. Mesela bir başka ayet daha okuyalım. Şuara suresi 87-88-89. İbrahim aleyhisselam Allah'a dua ediyor. <gülüyor> o yeni dendiriliş gününde beni hüzne gark etme. O öyle bir gün ki o yeni dendiriliş günü Kıyamet günü Öyle bir gün ki Yevme la yenfe'u malun Ve la benun O gün mal ve çocuk fayda vermez İlla men allaha Bi kalbin selim Allah'a selim bir kalple Gelin hariç Allah'a selim bir kalple Gitmediğin sürece Selim kalp ne demek önümüzdeki hafta göreceğiz Allah'a Selim bir kalple Ulaşmadığın sürece işin bitik. Kıyamet gününde hiçbir fayda yok. Selim kalp ne? Hasta olmayan kalptir. Selim kalp ne? Selim, fa'il vezninde, salim, dinç, yerinde, sağlıklı olan, hastalıklı olmayan. O halde, şimdi baştan gelin konuyu bir daha alalım. Kıyamet gününde kurtulmamız için ne lazım? Selim, sağlıklı kalp lazım. Sağlıklı kalbi anlayacağız. Sağlıklı kalpe idrak edeceğiz. Sağlıklı kalple ne yapacağız? Düşüneceğiz, tefekkür edeceğiz. fık edeceğiz sağlıklı kalple. Kalp sağlıklı olmazsa, selim olmazsa hastalıklı olur. Kalbin selim olması neye bağlıdır? Bununla ilgili ilmi bilmeye bağlıdır. O halde kıyamet gününde Allah'ın huzuruna selim bir kalple gidebilmek için bunun yollarını öğreneceğiz. Bunun ilmini öğreneceğiz. Bunun fıkhını öğreneceğiz. Allah'a selim bir kalple gidebilmek için. Evet. Bir ayet daha okuyalım. Uzun, uzadı biraz ama birkaç ayet daha okuyalım. Daha ben çok ayet almıştım buraya. Yetişmeyecek. Zaman zaman okuruz. Belki önümüzdeki derste okuruz. Allahu Teala. E, Kaf suresinde kıyamet ahvalini anlattıktan sonra Kaf suresi 37. İnne fizelkele zikra hiç şüphesiz. Bu Kur'an'da bir öğüt vardır. Limen lahu limen lahu kalbun. Kalbi olan kimse de öğüt vardır. Kalbin varsa öğüt alırsın. Evvel kas-sem'a varsa ne alırsın? Öğüt alırsın diyor Allah Subhanahu Demek ki Kur'an-ı Kerim'den öğüt almak neye bağlı? Sağlıklı bir kalbe bağlı. Demek ki Kur'an-ı Kerim'den Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla işti bilmek neye bağlı? Sağlıklı bir kulağa bağlı. Bir başka ayet, Muhammed Suresi 24. En fele ayeti de Kur'an. Onlar Kur'an işitmiyorlar mı? Em ala kulubil aqfaluha. Yoksa kalpleri kilitli midir? Yoksa kalpleri kilitli midir? Demek ki kalp kilitlenince Kur'an'ı iştemiyorsun. Ne yapmamız lazım? Kalbi kilitlenmekten kurtarmamız lazım. Kalbi kilitlenmekten korumamız lazım. Bunun için de bunun ilmini tahsil etmemiz lazım. Ve ilah ahir bu konuda ayetler çoktur. Önümüzdeki haftada konuyla ilgili bazı ayetler okuyup i̇bn kayın ifadelerini öyle geçelim. Birkaç cümleyle özetlemek istersek Allah'a ibadet edebilmek için bize ilim ve amel lazım. İlim ve amel için Allah subhanatıla bize üç tane vermiştir. Organ vermiştir, kalp vermiştir, göz vermiştir, kulak vermiştir, kalp idrak edecektir, kulak duyacaktır, göz görecektir. Bunların birbirle bağlantısını İbn-i önümüzdeki hafta anlatacak inşallah. Bunların içerisinden en önemlisi kalptir. Kalbin sağlıklı olması kurtuluş. Kalbin helak hastalık olması ise helaktır O halde bir Müslüman olarak kalp amelleri kalp sağlığı ve bunun tedavi yolları şeytanın kalbe nasıl saldırdı Bunları en iyi şekilde bilmemiz bize vaciptir diyoruz Evet vehamdülililla rabbil Alemin